İslam'dan Hayata Ölçüler devam ediyor. Evet değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız. Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Ahirete imanı konuşuyoruz. Ee, evet hocam, belki biraz bu iman, ahirete iman konusunu değerlendirirken, inanmayan adamın, hani Kur'an'da dünyaya razı olan, değil mi? Dünya hayatına razı olan, likaullahı gündemine almayan, yani Allah ile buluşmayı, buluşma zamanını gündemine almayan bir insan tipinden de bahsediliyor. Evet. Ee, bu insanın yani illa şeye gitmek de gerekmiyor bana göre. Yani müşriklere yani ilk zaman Müşriklerine Kur'an'a inanmayanlara bugün de benzeri insanlar bulunabilir. Yani ahireti gündemine almayan insanın Nasıl bir psikolojiyle bunu, nasıl bir dünya değerlendirmesi, varoluş değerlendirmesi içindeki bir ebedi hayatı asla gündemine almıyor. Bir manada mesela ot gibi bir tip yiten bir insandan bahsediyor. Yani nasıl bir insan tipi söz konusu orada. Şimdi Allah'ımız Celle Celaluhum ahireti bizim duygusallığımıza hit. Hitap eden bir noktaya koyuyor ee, Korkumuzu Umudumuzu Ona bağlamamızı evet. Sevgimizi nefretimizi Onunla yönlendirmemizi istiyor Ahiret yönlendirmemizi istiyor Bunun karşılığında da imtihan gereği Ahiretteki şeylerin Mikro örneklerini Dünyaya koyuyor Mesela yaşamak Kelimesi burada da var Evet Mümin insan buradaki yaşamayı geçici, ahireti ebedi görüyor. Kafir ise bizim ahireti iman etmediğini söylediğimiz insansa yaşamaktan burayı anlıyor. Evet. Temel sorun müminin ahireti oturttuğu yere mümin olmayanın dünyayı oturtmasıdır. Dolayısıyla ahiretle dünya Birbirini ezmediği sürece bir beyinde zararsızdır Evet Ama ahiret dünyayı ezecek şekilde gittiğinde işte Hasan Basri'ler çıkıyor piyasaya Evet Dünya ahireti ezecek şekilde yükseldiğinde beyindeki yeri doldurduğunda Karunlar çıkıyor ortaya Evet Temel mesele dünya sevgisidir Evet Kaf suresinde Allah Teala bunun işaretini bize veriyor. Onlar diyor bel enca'u munzirum minhum. Ve kafirun haza şeyun acib. E ida mitna ve bu işte şu bahsettiğin öldükten sonra dirilme zor bir dönüşüm. Böyle bir şey olmaz. Diyorlar diyor. Evet. Yani küfrün temel mantığı ta Adem aleyhisselamdan son insana kadar temel mantığı ahiretteki hesaplaşmayı yok saymaktır. Evet. Asıl o hesaplaşmayı yok saymaktır. Küfrün sıkıntısı budur. Evet. Bir hesaplaşmaya inanan evet. hesap hazırlığı yapar. Evet. Hesabı bu dünyada bitireceğini zanneden insan ahirete inanmaz. Evet. Bu, bu dünyada düny biter mi hesap? Yani tabi o da o soru önemli. İşte, bu inanmayan insan için. İnanmayan mi? insan için bitiyor. Nasıl bitiyor? Kendisi bir Birleşmiş Milletler kurmuş. Bir işte adalet merkezi kurmuş. Bir polisiye sistem kurmuş. Bunlar halletti bu işi diyor. Evet. Yüzeysel olan dünyanın yüzeysel işlemlerini öz zannediyor. Evet. Bu yüzden... Kafir olanlar yani ahiret Diye bir kavramı iman noktasında Beynine yerleştirmeyenler Temel sorun Olarak dünyayı Dünya derken tabi bu Yerküreği kastetmiyoruz Dünyayı lezzetli hale Getiren mal evet. Üstünlük saltanat koltuk Ve benzeri şeyleri Ahirettekilerinin yerine Oturtmadır asas sorun evet. Bu nedenle Dünya sevgisi kedinin önündeki bir ciğer gibi ya da farenin önündeki bir yem gibi bekliyor. Evet. Eğer fare bu yeme takılırsa kalırsa hem asıl teneke peyniri kaybedecek hem de canı gidecek. Canı gid evet. Kafirler de asıl ahiretin derin nimetleri, lezzetleri varlığını buradaki dünya nimetleriyle değiştiriyorlar. Bu dünya nimetlerine ait sevgi müminde de var aslında. Yani mümin de dünyayı tabii, sever. Tabii. Ki, evet. Yani bir müminin dünya nimeti dediğimiz mal ve benzeri şeyleri sevmemesi beklenmiyor ondan. Evet. Yani müminin de eşi olacak, müminin de çocuğu olacak, müminin de parası olacak olmalı da zaten. Evet, Çok olmalı evet. hem de. Evet. Ama mümin Disiplinsiz ve ölçüsüz bir mal sevgisine Dünya sevgisine dadanmaz Mesela çok basit bir misal Bir kafir Mesela Yahudi için e, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde allah Teala bin sene yaşamak istediklerinden söz ediyor evet. Bin yıl evet, yaşamak Ölümsüzlüğü hırs. dünyada tatmin Tatma. etmek gibi Yani bir hırs Yüklü evet. bilhassa işte Yahudi Örnek veriyor Kur'an-ı Kerim Ama bütün kafirin temel mantığıdır bu Buradan bir küçük soru soralım Bin yıl Yahudi yaşamak ister Peki bir mümin olarak Bin yıl yaşayayım Düşünmeli mi mümin Elbette düşünmeli Evet Fark. Fark neden? Fark ne? Çünkü yani Yahudi'nin bunu düşünmesiyle Yahudi, müminin düşünmesi arasındaki... şehvetine tapınmak için bin yıl istiyor. Evet. Mümin de bin yıl secde edeyim diye ister. Evet. Ahirete bin yılı secdeyle doldurmuş insan infak etmiş insan olarak çıkayım düşünür. Evet. Bu farktan... ölümü temenni etmeyin. Diye bir ölümün peşinden var. koşmak yasak. Evet, evet. Bu yüzden mesela bir insan acısından dolayı intihar edecek olsa kötü gidiyor ahirete. Çok kötü bir şekilde evet, gidiyor. Evet. Çünkü cana kıyma hakkı da yok müminin. Evet. Bu nedenle kafir de dünya ister. Evet. Mümin de istemeli. Ama kafir nefsinin azgınlaşmış duygularını tatmin etmek için ister. Mümin de nefsiyle cihad etmek... Hakkı üstün tutmak, Allah'ın razı olacağı işleri yapmış olmak için ister. İkisi de ahirete doğru gittiğin halde mümin gideceği yeri bilerek ve isteyerek gider. Kafir de istemediği bir ahirete gider. Evet. Yok sayıyor zaten. Evet. Yok sayıyor olacak olsa bile diye başlıyor. Bakarız orada bir avukat tutarız filan gibi düşünüyor. Evet. Çünkü her şey... Bir vekalet vermekle, parayla, rüşvetle halledilebilir dünyasında. O zaman biz sinden baştaki sorunuza tekrar dönüyoruz. Bir insanın e, ahirete iman etmesi veya etmemesi, bu dünyayı tek başına yaratılmanın gayesi olarak görüp görmemesine bağlı. Evet. Bu dünya putlaştırılırsa eğer, Nihai son gaye haline getirilirse ahirete iman kağıtta kalır. Müslüman evet. için de geçerli bu ama. Evet. Müslüman için de geçerli. Yani inanıyorum zanneder ama zanneder. içi boşalır inancının Hadis değil mi? Hadis-i ne demişti? İman ediyorsan ahirete düzgün konuş demişti. Evet, evet. E, düzgün konuşmayan, üç, beş, on hatalı konuşan ve bunu süreklileştiren bir insan oturup ilk düşünmesi gereken şey... Ya ben ahirette cehennemden korkmuyor muyum? Olmalı. Değil mi? Evet. Çok enteresan Bunun bir hesabı. hesabı nasıl verilecek yani, olmalı? Evet. Şimdi mesela Ömer bin Hattab'ı sinirlendirmişler bir gün. Evet. Zaten gergin bir tip. Sinirlendirmişler. Cevabı çok hoşuma gidiyor. Diyor ki şu ahiret diye bir korkusu olmasa siz Ömer'i <gülüyor> böyle göremezsiniz diyor. Yani iman bu işte. Evet. İman bu o bir yerde durduruyor. Ee... Durduruyor... hiç hareket ettirmiyor... Evet, yani yani evet. ahiret derdim olmasa ben sizin cevabınızı verirdim diyor. Evet. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de işte münafıklardan, imanı olmayanlardan söz ederken Allah'tan kork dendiğinde ki Allah'tan kork yani Allah sana bunun hesabını sorar. Sorar anlamadım. Dendiğinde kibirlenir, gururlanır. Nasıl böyle tehdit edilir der diyor. Yani Ahiretten korkması gerekirken böyle bir şeyin ona hatırlatılmasını bile benimseyemiyor. Evet. Dolayısıyla çünkü o her an onunla yaşıyor zaten. Yani onu putu ile beraber ahireti evet. yok sayıyor. Ömer de ahiret imani ile beraber. Hı, i̇kisi evet. de herkes, ikisi de beraber. Evet, evet. Herkes herkes ilahi ile beraber. Yani. Evet. Doğru. Bu sebeple biz e, kafirlerin ahirete iman etme işlerinin doğal sonucunu görüyoruz. Evet. zulme diyorlar, kahre diyorlar. Teknolojiyi önce imha etmek için üretiyor. Artan imha cihazından artan vesaireyi de işte bize cihaz olarak, bilgisayar olarak geri gönderiyor. İşte en basitinden mesela bilgisayar dünya nimeti bugün. Önce savaş teknolojisi olarak üretildi. Evet. Kadınların kullandığı teflon önce savaş uçakları için üretildi. Sonra Balık pişireceğimiz tavalara kondu evet. Önce şer üretiyor kafir evet. Rahmet üretemiyor evet. Artarsa şerrinden Taşarsa bir miktar yapabilirsen <gülüyor> Sen ondan rahmetlik bir şey yapabiliyorsun evet. Yani çok enteresan Kafir ateş gibi evet. Yani ısıtmaktan çok yakıyor Neden? Ötesi yok evet. Her kafir acınacak Haldedir aslında Neden acınacak haldedir? Yani asıl misyonunda değil yani i̇nsanın asıl yani. Yaratılış misyonunu kaybetmiş Kaybıyor. Temelde evet Dolayısıyla yuvarlanarak gidiyor Kuralına evet. göre gitmiyor ama görünürde de Şık görünüyor tabi ee, Zaten e, Kur'an-ı Kerim'in Bu hususta Anlattığı ayetler onları anlattığı Ayetleri bizi onlara acımaya da Teşvik ediyor Bu açıdan bir bakacağız evet. müsaadım, Ahirete evet. İkinci bakmamız gereken ki bizi asıl ilgilendiren Bölüm biz ahiret inancımızı ne kadar aktif tutabiliyoruz? Evet. İşte Ömer örneğinde olduğu gibi. Hocam o konu yani isterseniz ayrıca bir duralım. o Nasıl aktif tutabiliyoruz? Yani ahiret bizim hayatımıza nasıl o hassasiyet evet. yansımalı? Şu konu üzerinde de biraz duranmıyorum. Yani ahiret Denince hangi safhaları düşünmemiz lazım Biz nasıl bir hayat ahiret Mesela mahşeriyle hesabıyla cenneti cehennemiyle Yani buradan gelmişiz dünyaya Biz nasıl bir yolculuk e, Ve insanın böyle dünya ahiret serüveni Bunun şöyle genel bir çerçevesini de evet. sana, Şöyle ortaya koysak diye düşünüyorum ee, Şimdi bir defa Ahiret kelimesi İsrafil'den başlatılmamalı. Evet. Çünkü İsrafil ahire, ne demek yani? İsrafil sura. Sur'a de, dünya yıkılacak. Ha. İşte ahire, bu ahiretin genel başlama saati. Evet. Benim ahiretim benim ruhumun bedenimden ayrıldığı andır. Evet. Benim için o süreç evet. başladı. Bunu bunları da bilmek çok önemli. Asıl diye ahiret o. Yani, yani ben mezara konduğum saniyeden itibaren Evet. benim ahiretim başlamış oldu. Evet çok akıllıca düşünsem anamdan doğduğu gün başladı aslında değil mi oraya doğru gidiyor çünkü <gülüyor> her gün eksiliyor yani ya ben annemden doğduğum gün evet. ebe beni kucağına aldığı zaman bir dakikam geçmiş oldu <gülüyor> evet evet akşam olup ve da o babama... bir dakikanın kalitesi önemli değil mi? nasıl gönderdin onu yani e babama ebediyete. babama akşam götürüldüğümde bir günün bitmiş oldu değil mi evet yani ben bir mesela bayram ...bayramın ikinci günü doğmuşum... ...üçüncü evet. günü benim için... ...bayramın bir, bir günü bitmedi... ...hayatımın bir günü bitmedi... Evet. ...gibi evet. olmalı... Evet. ...yani ahiret eğer... ...benim içinse tehdit... ...veya mutluluk... Evet. ...cennet denen şey... ...benim içinse... ...cehennem denen korku... ...kendim açısından tefekkür ediyorsam ki... ...öyle olmalı... Evet. ...o zaman ben o sürece musalla taşına konduğum gün başlıyorum. Evet. Dolayısıyla benim ahiretim o gün başladı zaten. Evet. Diğer sırası gelenler filan toplanacak, eskiler hepimiz yeniden bir toplu bir meydana götürüleceğiz. Evet. Dolayısıyla ahiret için bir benim ölüm saati. Evet. Bu da belli olmadığına göre ahiret her an. Her an. Her an ahiret. Evet. İman da bu işte. Evet. İman da bu. Yani eğer ben şurada sizin huzurunuzda mikrofonun önünde oturuyorum. Ama buradan kalkışım ahirete gidişim gibidir düşünebiliyorsam Burada Allah'tan korkarak konuşurum ben Evet. Bunu düşünemiyorsam Ben o zaman çürük bir evet. ya da işte yerine oturmamış bir iman evet. zemininde hareket ediyorum demektir Burada e, ahirete iman bir benim açımdan İki ahirete iman berzah alemi dediğimiz şeydir evet. Berzah alemi Mezara konuştan ta sur e, üfürülünceye yani topluca bütün insanların e, dirilmesine varıncaya kadar olan ölülerin toprağın altında olduğu dönem. Evet. Bu da ahirete ait bir evet. dönem. 3 Allahu Teala'nın bütün yarattığı Adem'den son insana kadar iyi kötü bütün kullarını mümin kafir topladığı mahşer dediğimiz yer. Evet. Ahiret olarak buna iman etmemiz evet. gerekiyor. Bu mahşerin ayrıntılarını yüzde yüz bilemiyoruz. Evet, evet pek çok hadis şerifte şöyle şöyle diye açıklamalar var ama saat saat şu kadardır işte yeri Ama da. ne olacak? Onu ona dair bilgilerimiz bir genel bilgilerimiz evet. var. Burada bir bekleme var. Allahü Teala'nın kudretini kullarına göstereceği. İşte kimsenin kimseye fayda vermeyeceği Peygamberlerin bile bir endişeyle Bekleyecekleri Cennet mi cehennem mi taburuna Gireceğimizin konuşulacağı Ve endişeyle bekleneceği Arşın gölgesinden başı gölgenin Bulunmadığı yer Evet mahşer, mahşer, mahşer. Mahşerleri. Üçüncü nokta bu Dördüncü nokta Kulların sırat köprüsü diye isimlendirilen İşte Hacan Bu mahşer ortamını Yani siz böyle birbirine bağlayarak ifade ettiniz işte e, kimsenin kimseye faydasının olmayacağı işte oraları biraz bence açsak diye düşünüyorum yani asıl hesap anı çünkü o ortam değil mi yani, şöyle isterseniz evet, yapalım bir tamam, yani cennete da ona... kadar topluca gidelim <gülüyor> peki <orta>. sonra mahşeri <gülüyor> ayla açalım tamam, hay barzak alemini tamam. ayla açalım tamam. çünkü siz yine saate bakacaksınız eminim Yok, ben. var biraz daha böyle yani, bir 10 dakika falan var e, Evet. Bir mahşeri tamam, ayrıyeten tamam, inceleyelim Çünkü tamam. çok önemli hadis Doğru, evet, var evet. Sahih hadis var Yani onu var. da bilmemiz gerekiyor Tabii Bizim hakikaten ahirete imanın kapsamını içimize sindirmemiz açısından O konudaki hadis evet. en az 5-10 tane okuyalım evet, evet, yani evet. Cenneti, cehennemi anlatan ayetler, hadislerde evet, okuyalım yani ama ahiret konusunu birkaç program yapalım inşallah, inşallah. Böyle bir toplu bir kuş bakışı tamam, izleyelim önce tamam. müsaade ederseniz evet, tamam. ee, Mahşerdeki Beklemeden sonra bir sırat evet. ya, Bu sırata iman ediyoruz Eski eserlerimizde Kıldan ince kılıçtan keskin Diye bir e, <gülüyor> tanımlama, vardı. tanımlama vardır Böyle olabilir evet. Hakikaten öyle bir kıl gibi bir şeydir Veyahut da bugünkü Teknolojiyle ifade edersek işte lazer ışını üzerinden Geçeceğiz <gülüyor> gibi bir şey Denebilir hiç önemli değil ama bir insanın Günahı sebebiyle veya küfrü sebebiyle e, Geçmeye yüzde yüz Yüzde bin mecbur olduğu şey Ve evet. imminkum illa variduha Sizden oraya uğramayan Olmayacak evet. Ama kimi ışık hızıyla Karşıya geçecek karşısı cennet olacak Kimi sürünerek geçecek Kimi düşecek Herkesin boyunun ölçüsünün Alındığı yer sırat evet. köprüsü evet. Evet. Sırat köprüsü çok bir ayrıntısını bilmiyoruz. Altta cehennem ateşine ne kadar yakın... ...işte eteği mi tutuşacak önce insanın... ...bunlar abes sorular evet. diyoruz. Çünkü oradaki dert... Ama geçmek veya geçmemek. Ha, ana gaye geçebileceğin O evet. olmalı. O olmadı. Yani ana gaye olmadıktan sonra ayrıntılara takılıp kalmak... E, ...vakit zayiatı, evet. enerji israfı evet. gibi evet. algılıyoruz. Burada... Sırat Köprüsü'nden sonra sonuç olarak cehennem var veya evet. cennet var. Evet. Ahireti konuşuyoruz. Çok önemli bir nokta cennet veya cehennemden sonra ölüm yok bir daha. Evet. Ölüm ölüyor. Ölüm ölüyor. Evet. Ölüm ilk defa orada ölecek. Evet. Orada ölecek. Hadis-i Şerif'te, sayın Hadis-i Şerif'te e, melekler ölümü bir koç şekline getirip kesecekler. Böylece ölüm bitmiş olacak evet. Yani bunlar sembolik de. Bunu ilk defa duyuyorum evet, Hadis-i evet. bu ee, Ama yani Öyle yapmasa da Allah ölümü kaldırdım dese Gene öyleydi tabii, fakat tabii. insan alışmış ya bir i̇nsan şey görelek an, Anlaması için yani, insanın Sembolik şeyler bunlar ee, Cennet ve cehennem Cehennemde sonsuzluk ama Kafirler için evet. Cehennemin AB bölümü var evet. A bölümü ...ceza evi... ...B bölümü tutuk evi... Evet. ...ceza evi... E, ...yani müminin... işte ...iştiği içkiler ve tövbe etmediği... ...günahlar diyelim... Evet. ...tövbesiz e, gidenlerin hali... ...eğer oraya kadar... E, ...hesaplaşmadaki... ...mahşerilerindeki hesaplaşmada... ...eğer bir e, af görmediyse... E, ...cehenneme girecek... ...ne takdir buyurduysa Allah... İşte içki, CC, Belki sınırlı için. ceza ya da Ömür boyu der gibi bir şey ee, Ömür boyu ama. İşte Kafirler kafire için mahsus. ömür boyu Onun için tutuk ev ediyoruz evet. evet. ee, Bu ceza evinde Yani ceza bölümünde Ne takdir ettiyse Allah Üç beş yüz bin ne buyurduysa Cezasını evet. çekip cennete girecek evet. Bu A bölümü B bölümü ebediyen bir daha Ebu Leheb gibi Orada kalıp çıkmayacak olan var evet. Cennette ise AB yok Evet. Girip bir daha çıkmak yok evet. Cennet bu Ahireti düşüneceğimiz konulardan Birisi de Cemalullah'tır Evet yani, yani cennet artı Artı cennet <gülüyor> Belki de cennetten cennet evet. Cennetten daha cennet Cemalullah evet. Çünkü Hadis şeriflerde ona da inşallah cennet hayatını değerlendirirken ona da değiniriz. Hadis-i şeriflerde yani müminlere allah Teala bir şey isteyip istemediklerini sorduktan sonra işte bu cevap verecekler. allah Teala cemalini gösterecek. Cenneti yok sayacak müminler evet. yani. Bu lezzet... Bunu gördükten sonra i̇şte artık... Ahirete iman ne biliyor musun üstadım? Bu gözler cemalullah'a bakacak deyip haramdan korumaktır onları. Evet. Ashab-ı kiram evet. gibi evet. Allah ya. dostları gibi gözü kirletmeden, kirletmeden yani evet. katarat düşürmemek lazım gözlere. Göz öyle bir kaliteyle varmalı. varmalı. Cennete. Yani belki bu görebilecek bir kaliteyle. Yani evet. belki bu gözlerin fiziki bu boyutu değil cennette Hı -hı. kullanacağımız e, gözler ama her halükarda bu göz yuvasında o göz olacak o gün evet. inşallah. E, ahirette e, bir başka düşünmemiz gereken şey helalleşme insanın üzerindeki haklardan kurtulması boyutudur ki biz e, şeytanın bir hilesi olarak özellikle burada olması gereken bir şey helalleşme. Yani evet, evet. Bir şeytan tuzağı bu. Bakıyor ki şeytan ahireti inkar ettiremiyor sana. Evet. Bu sefer tutuyor ahireti namaz, oruç, cihat, zikir, tefekkür gibi ...hep allah Teala için yapılan işlere daraltıyor. Evet. Zikreden, sabahlara kadar değişik kılan adamın... ...hanımını dövdüğünü görüyorsun bu sefer. Evet. Sanki hanımı dövmek... ...hukukullah arasında bir şey değilmiş gibi. Yok cennetle bilgisi yok yani. Cennet namaz karşılığı veriliyor ya. Gibi öyle. Halbuki... Evet. ...halbuki... Hiçbir milim kul hakkı ile cennete girmek mümkün değil. Şehit olarak ölse bile insan. allah Ekber. Bu sebeple ben müsaadenizle Mesafir ahiret ol. dünyasını konuşurken. Evet. Şu... Kul hakkı olmadan gitmek gerekliliğini, oranın kul hakkı ödeme yeri olmadığını da konuşmak istiyorum. Evet. Çünkü Şimdi Hocam 2-3 bir... dakikamız var. Ben biliyordum hocam sizin <gülüyor> böyle daraltacağınızı. Yok bu konuyu konuşacağız ama <gülüyor> yani bir deryaya girdik. İnşallah bunu kulaçlamayı e, sonsuzluğa başarız. Girdik. Sonsuzluğa girdik. <gülüyor> evet inşallah. Girdik. Yani ona göre şöyle bir toparlayıcı bir değerlendirme yaparsanız. Şimdi ahireti konuştuğumuzda Ahiretle ilgili işte cennet cehennem sırat mahşer konuştuk Ayrıntılarını da gireceğiz inşallah Özellikle ahiretin Allah'tan başkasına borçlu olmadan gitmek gerektiğini düşünmemiz bir yer evet, diye evet, de bilelim evet, istiyorum evet. Çünkü Allah'a ait en büyük haklar şirk hariç ...ne olursa olsun bir mağfiret umudu taşıyor. Umudu taşır, evet. Ama hiçbir anne çocuğunu müsamaha etmeyecek o gün. Evet. Hiçbir anne yavrum diye çocuğuna sarılmayacak. Ayet böyle diyor. Evet. Birbirinden kaçar hatta. Hiçbir de. baba yavrum sana ciğerlerimi vereyim demeyecek. Demeyecek. Dünyada böbrek nakli falan var. <gülüyor> evet. Ahirette hiçbir şeyin nakli yok. Evet. Tek bir subhanallah demenin nakli de yok evet. Onun için bugünkü teknoloji dünyasında Apartman hayatı yaşıyoruz Araba kullanıyoruz Çok yoğun e, dijital ticarete başladık Kul hakkı 100 sene öncesine göre Çok tehlikeli bir boyuta geldi yani Neredeyse iç içe geçtik Yani. <gülüyor> bir çocuğu dövebilirdiniz siz 200 sene önce Kul hakkı olurdu evet. Babasının bahçesindeki armutları alırdınız Şimdi gece 2'de korneya basıyorsunuz ve çocuk uyanıyor bebek. Ya. Siz de o evi hiç görmüyorsunuz zaten ha, basıp korneye gidiyorsunuz. Ha, ha. Hocam inanın şu program sadece şu cümle için yapılsa. Yani bir korna sesiyle gece bir bebeği uyandırmamanın bir Müslüman kişiliğiyle alakalı bir şey olduğu, bir ahiret e, sorumluluğu getirdiğini öğretebilse... Bence hayati bir misyon ifade etmiş yani. Yani ahiret derken bunu düşünmedikçe evet. biz ashab sanal konuşuruz. Evet. Sanal evet, konuşuruz. Mesela hocam benim düğünüm oluyor. Oğlumun düğünü oluyor. Havai fişek gösterisi yapıyorum gece bir. Pat pat pat. İhtiyar bir kadında sekerat halinde benim ölümüm Allah. geldi zannediyor. Ben Hı. düğün mutluluğu yaşıyorum. Evet. Yanı başımda ölüm korkusuyla ya da çocuğunun işte ateşli halinde kıvranan bir annenin de beyni çatlıyor benim gürültülerimden. Ya, evet. Yasal hakkım 12'ye kadar patlatabilirim diyorum. Evet, Yasal hakkım evet. diyorum. Ama yasalarında her şeyinde olmadığı hakimler hakiminin huzurunda o benim hava fişeklerimden asker uğurlama törenimdeki takımımın galibiyetini kutladığım sokak gösterilerinde Evet. Bağırıp çağırdığım Taciz ettiğim insanlarla Karşılaşacağım gün var Evet ahiret İşin bu. berbatı da bir de kafirse o adam ya. Namazsız oruçsuz birisi ise Onunla nasıl Yani onun şarabından Onun putundan günah yüklenmek var ahirette <gülüyor> <gülüyor> ee, Ahireti ya. bu mantıkla Düşünmedikçe Kağıt üzerinden cennetin büyüklüğünü Sırat köprüsünün inceliğini konuşmanın Bir manası yok evet. Kendi kendimize nostaljik değerler gibi konuşmuş oluruz o zaman buna. Evet hocam çok teşekkür ediyorum yani inşallah hayatı, ölümü ahireti e, daha konuşacağız i̇nşallah. Yani bundan sonraki Hı. birkaç programımızda Oraya inşallah. Oraya gitmeden konuşacağız ama. Tabii işte <gülüyor> yani kendi kendimize de konuşuyoruz değil mi? Evet. Hayatımızı tanzim etmek için de kendimize de söylüyoruz bunları. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam. Değerli dinleyiciler bir İslam'dan hayata ölçüler programımızın sonuna geldik Muhterem Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren birlikte olduk Ahireti konuştuk, ahireti konuşacağız Hayatımız için son derece önemli şeyleri konuşuyoruz İnşallah yeniden birlikte olmak dileğiyle hayırlı günler diliyoruz efendim